Neden bazı markalara müptelayız, onlardan vazgeçemiyoruz ve hep o markaya ait ürünleri seçiyoruz hiç merak ettiniz mi? Çünkü marka bağımlılığı diye bir şey var. Birisi size içerisinde 1 gram bile süt olmayan bir dondurma satıyor ve siz onu dönüp dönüp alabiliyorsunuz. Gelin görelim marka bağımlılığı neymiş? Geçen yıl yaz kampanyasında Pepsi bir kampanya yaptı. Dedi ki Adına bakma, tadına bak. Aslında ne kadar kötü bir reklam farkında mısınız? Yani Türkiye'de bu reklamı onaylayan, destekleyen, çeken her kimseye bir ödül verilmemeli, kovulmalı. Sebebi şu. Sen eğer ki ürününün adına güvenmiyorsan ki dünyada Pepsi Company, Coca Cola Company'den yani firmasından daha büyük bir firma ölçek olarak ama Türkiye ne nedense Coca Cola'yı sevdi ki İkisinden de bir gram bile içmemenizi öneriyorum çünkü ikisi de glukoz şuruplu ve sağlığa zararlı şeylerdir. Bütün ambalajlı ve gazlı içeceklerin hepsini tavsiye etmiyorum biliyorsunuz. Geçtik. Ama Pepsi'nin adına bakma tadına bak olayının sonunda kampanya sonu çıktı dedi ki Türkiye'nin %55'i bu tadı seçti. Yani bütün markanın ismini ziyan ederek sonunda %5 bir fark yaratabiliyorsan durum vahim. Çünkü Bu şu demek ki %5'i ancak vazgeçirebildik diğer markadan. Ha burada şöyle bir olay var, İçerisinde katkı maddesi olan veya kola gibi maddeler bağımlılık yapar. Glukoz şurubu gibi olan maddeler bağımlılık yapar. Hatta ben dedim ki monosodyum glutamatın yani çin tuzunun fazlası da bağımlılık yapar. Bana bunun üzerine iki tane mail geldi. Bir tanesi çin tuzunu bir de savunuyor. Monosodyum glutamatı savunuyor. Değerli kardeşim fare zehri de zararsız değil. Milyonda bir alırsan. Ama yediğin her gün cips, kraker, hamburger bunların hepsinin içinde varsa ve amacı gıdayı daha lezzetli hale getirmekse o zaman zararlıdır. Kanser de yapar kusura bakma. Tütün ilk çıktığı zaman insanlar bağımlı oluyordu markaya. Tütün ilk çıkaran markaya. Artık sigara reklamı yapmayacağım doğal olarak burada. Ama Dedi ki tütünü ilk çıkaranlar bebekler bile kullanabilir. Bununla ilgili video çektim size. Hamilelikte bile faydalıdır, bebeğe de faydalıdır. Hatta sağlık açısından sigara çok iyi bir şeydir. E, o zaman da cahil insanlar bu ürünleri savunuyordu. Bugün de cahil insanlar bazı marka ve ürünleri körü körüne savunur. Marka bağımlılığı üç şekilde vücut bulur. 1- Global yani dünya çapında. Herkes o markayı tanıyordur, herkes güveniyordur. En prestijli marka odur, herkes onu kullanır. Yani bir lololoyl, çana bilmem ne marka, çanta inanılmaz bir prestij şeyi sağlıyordur sana. Ya da kırmız elbiseleri acayip havalıdır. E, o elbiseyi giren elit kişidir. O üfff. İşte bu globallik sana karizma katar. Şimdi eskiden 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de bu globallik zordu. Yani aslında internetin gelmesiyle birlikte kolaylaştı. İnternetten tıklayıp almak ucuzladı da. Ama eskiden bakıyorsun Bülent Ersoy gibi gösteriş meraklısı, bazı sahne sanatçıları binlerce valizle gidip geliyordu, hava atıyordu bununla. Yani yurt dışına dolar yağdırdım, Türkiye'de kazandığım parayı yurt dışına saçtım ve bakın ne kadar havalı bir şey diye cahil cahil konuşuyorlardı. Ama bugün artık yurt dışına alışveriş yapmak çok da zor değil. Hatta Türkiye'de de o ürünlerin çoğusu gelip bazı açtı. Çünkü Türk halkı dışarıya döviz saçmayı daha kolay sağlasın istediler. İkincisi lokal markalardır. Lokal markalar yani Türk markaları, yüzde yüz yerli çoğu marka çok gurur duyulacak işler yaptı. Hem de Türk isimleriyle. Simit Smithsary gitti dünyanın her yerinde şubeler açtı Amerika'da, Avrupa'da. Ve aynı şekilde bakıyorsun kahve dünyası İngiltere dahil dünyanın her yerinde var. E, Nusret de gitti dünyanın her yerinde tutundu. Bir prestij sağladı. E, yerli markalarda bu kadar rahat bu isimleri tutturabiliyorsak şu ekranda gördüğün soytarılık nedir? Hani'ci ne? Neden hani'ci? Neden balcı değil? Yani biz Türkiye'de değil miyiz? Neden bu yabancı tabelalar, yabancı hayranlığı bu kadar ileriye gitti? Çünkü ve maalesef yabancı kelimelere bayılıyoruz. Nasıl ki loko Chanel çantası olmayan anne okul aile birliğinde kürekle kovalanıyorsa markanın sonundaki Çİ harfinin saatçiyi CH yapınca Avrupai oluyorsun, havalı oluyorsun. Bu da Oktay Sinanoğlu'nun bizi uyardığı cehaletin önde koşanıdır maalesef. Türk malı aslında kalite sembolüydü eskiden. Ya Sümerbank kumaşından yapılan takım elbiseler, işte okul üniformaları kaliteydi. Ama sonradan ne olduysa Türk malı Çin malının değeri artarken Türk malının değeri düşmeye başladı. Aslında dünya da halen öyle. Ama nasıl ki domateslerin kalitesini biz Rusya'ya yolluyorsak, beğenmediklerini antibiyotikli bilmem ne bitli bulduklarını Türkiye'ye geri yolluyorsa, ve onlar da Türkiye'de piyasaya halkımız ucuz domates yesin diye salınıyorsa aynı şekilde her ürünün kalitesi daha Avrupa'ya gidiyor. Türkiye'de teknolojik bir şey ürettiğiniz zaman bile Türk iç pazarındaki standartlara göre bir kalite üretiliyor, Avrupa ve dünya kalitesine kabul edileceği zaman daha bir güvenli, daha bir kaliteli üretiliyor. Çünkü her ülkenin kendi standartı var. Tabi tam tersi de oldu. Türkiye'nin iç pazar isteği arzusu arttıkça Çin'den gelen mallar Türk malının içine karıştırıldı. Örneğin Türkiye'de Çorum'da kullanılan bu Çorum leblebisi var ya onun için Çorum'da nota gerekiyor değil mi? Yurt dışına nota ithal etti Çorum. Hocam abartıyorsunuz. Abartmıyorum. Senin kullandığın %100 yerli bilgisayar var ya, %100 akıllı telefon var ya bak bakalım yüzde kaçı yerli aslında. Yıllardır bir bilgisayar markası Türk'üz biz falan filan diye esip gürlüyor. E malın %90'ı yabancı ama şimdi böyle olunca işler değişiyor. Geri dönelim glokale. Yani global de değil, lokal de değil. Bu nasıl oluyor? Firmanın adına bakıyorsun. English Home, Madame Coco. Bunlar Türk markası. Şu an ekranda gördüklerinizin hepsi Türk markası. Neden peki English Home? Neden madame Coco, neden madame Buse, madame madame Kezban, madame Ayşe değil? Çünkü Türkiye yabancı hayranlığıyla büyüyen bir nesile sahip. Ve bir şeyin ismi İngilizce ise oye oh yeah, çok güzel, çok kaliteli. İngilizce söylemek hoşuna gidiyor. Artık şeyi bile, yorgunluğu bile bilmem ne oluyor mu ya sendromu yaşıyorum. Ya yoruldum de buna. Yani yabancısı olunca daha havalı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir sorun var. Bir markaya bağımlık üreteceksen ismi yabancı olacak. İşte o yüzden de Hanici, Dünyanın en iyi bal üreten ikinci ülkesiyiz. Dünyanın en kaliteli balını Bingöl üretti geçen sene. Yarışmada ödül kazandı ama yarın ertesi gün Thousand Lake diye çıkar o. Marka bağımlı eskiden kaliteli ürün üretilerek olurdu. Ama firmalar baktı ki 5 sene adam gelmiyor yani o kadar kaliteli mal veriyorum ki adam 5 yıl gelmiyor. Ha dedi. Biz bu işi biraz ayarlayalım. Arge'lerde mükemmel teknolojiler gelişti. İşte buzdolabı kapağını bin kez açıp kapatıyor, bin birde bozulduğunu anlıyor. Ya da Ford daha yeni bir teknoloji üretti, robot popo koltuğun ne kadar sürede eskiyeceğini öğreniyor. E bütün bu hesaplamalar, bütün bu ayarlar bir şeylerin ömrünü ayarlamayı sağladı. Dolayısıyla artık 2 yıl garanti bitti mi neden 2 yıl 3 ay sonra bu buzdolabı bozuldu diyemiyorsun. Bu donanımsal ürünlerde ya da işte mekanik ürünlerde daha zor. Ama yazılımsal ürünler çok daha kolay. Apple kendisi itiraf etti, biz yeni çıkan güncellemelerle telefonları bir tık yavaşlatıyoruz. Ama sizin de gidiyince ya piliniz daha uzun gitsin diye e ama yeni telefon aldırıyorsun canım kardeşim. Demek ki markaya bağımlı olmanı, yeni telefonu sürekli sürekli almanı aslında o zorluyor sana. Aynı markayı yıllarca kullansan adam para kazanamayacak. Markanın psikolojik tatmini, prestij olması nasıl ki birkaç tane deli sokakta Starbucks bardağı termosuyla gezmeyi havalı sanıyorsa ki Starbucks psikolojisi diye video çekmiştim buradan ya da açıklama bölümünden ulaşırsın Çoğu insan kahvenin tadı için içiyor olabilir. Yüzde biri onun havasını seviyor. E bu havayı ucuz bulup seven adam işte bilmem ne marka telefonu masaya atmayı ayrı seviyor 10.000 lira vermiş Öbür tarafta arabayı atıyor, öbür tarafta kadına o çantayı koyunca mutlu oluyor. Çünkü onun arkadaşları o çantayla geziyor. O da gezmeli. Ben Fransa'da e, Louvre Müzesi'ne doğru giderken, müzeyi gezmek zorundasın. Oraya gittiysen gez. Neyse. Müzeye doğru giderken ana caddeden geçiyorsunuz mecburen. Ve böyle tam ışıklardan döneceğim köşede, bütün köşeyi almış ama, ünlü bir markanın ismini söylemeyeceğim. E, çanta mağazası. Bütün bir vitrine ve iki cephede bakan koca vitrinde iki tane çanta. İki cephede birer çanta. Bütün vitrin bir çanta düşün. Yani buradan şunu diyor adam sana. Ben diyor yılda diyor bir tane çantayı satsam zaten dükkanın kirayı çıkartıyorum sen rahat ol. Dolayısıyla bu çantanın daha yeni Kasım şey Ekim ayında Kapalı Çarşı'da baskını yapıldı. Sahtesi 4200 liraya satıyor adam. Bak malın sahtesi Gençliğin lafıyla çakması 4200 lira ve bu 4200 lirayı veren insan var. Benim çantam Lolo marka. Çünkü o marka bağımlılık yaratıyor, prestij yaratıyor ama başkaları için. Yani o markayı kaliteli olduğu için istemiyor. Başkaları görsün diye alıyor. Bu arada o marka da orijinal mallarını piyasaya düşmesin diye sezon sonunda yakıyor düşün. Değeri azalmasın diye, çalışanlar depodan depodan çalıp satar diye. Marka bağımlılığı satışla garanti olmadı. Tüm büyük markalar ve yazılım şirketleri kiralamaya geçti. Microsoft Windows'u kiraladı. Photoshop firması Adobe Photoshop'u kiralamaya başladı. BMW, Mercedes, e, araç, araçlarını Volvo hatta araçlarını kiralamaya başladı birinci elden. E, Birçok giyim markası kiralama opsiyonuyla 2019'da çıkacağını söyledi. Hatta bir tanesi şu an kıyafeti kiralıyor iç çamaşırlar hariç. Dolayısıyla satın alma, kirala devri başlıyor çünkü markaya sadık kalmama ihtimalinden korkuyorlar. Tüketiciler artık çok hızlı yorumlarını paylaşıyor. Kötü, çirkin, iyi. Çünkü bunları paylaşacak ortamlar var yani bizde ekşi sözlük belki sadece var ama dünyada bunları çok hızlı paylaşıyorlar. Ama 2-3 yıllık kontratlar imzalatıyor ya da 5 yıllık araba için. Eskiden çok ödeyerek sahip olmak zordu şimdi az az ödeyerek hiç sahip olamıyorsun o da sorun değil. Peki biz neden marka bağımlılığı yaşıyoruz? İnsanlar neden markalara müptela olur? Birkaç görüş var. Avrupa'nın görüşü var, Amerika'nın görüşü var. Birinci görüş şu. Marka çeşitliliği. Ne kadar çeşitlilik varsa insanlar hepsine sahip olmak ister. Örneğin çocukların Lego'nun binbir çeşidini toplamak istemesi gibi ya da bizim çocukluğumuzda işte sakızdan çıkan oyuncu futbolcu kartlarını toplardık falan filan. Büyüdükçe insan ol diyor. Koleksiyonun tamamına sahip olmak istiyor. Bir giriyor mağazaya her marka kıyafetin her rengi Allah'ım hepsini almalıyım. Kombin yapmalıyım, çanta, ayakkabı, don hepsi aynı renk olmalı uyumlu. Bu bir yerde patlıyor. Çünkü mesela samsung 300 liralık telefonda da çıkarıyor. 15000 liralık telefonda çıkarıyor. Her çeşit var. 40 çeşit telefonu var. Apple diyor ki eehh diyor. Bende iki tip telefon var. 4 tane de rengi var. Alırsın alırsın. Almazsan kapak takarsın. Dolayısıyla sana kapak olmaması için gidip Apple'dan alıyorsun. Bunların hiçbirine bu kadar para harcamayıp normal bir telefon alıp da Whatsapp'a da girebilirsin. O Whatsapp kimin gerçi? O daire hikaye ama Aloysa Alo. Ama ihtiyaç uyduruluyor. Whatsapp şart o zaman akıllı telefon. E niye o zaman illa gidip 10.000 liralık alıyorsun 600 liralık da işini görür? Eeeh. Marka bağımlılığı, tüketim bağımlılığı. Demek ki ikinci görüşe giriyoruz. Prestij katması. Prestiç katması şöyle bir şey, o marka yüksek bir marka olduğu için sen de onunla birlikte yükseliyorsun. Böyle sanki demir adamın ayrılmenin zırhıymış gibi. Onu giyip laflardan, dedikodulardan korunmaya çalışıyorsun. Ben ucuza kaçmadım, kıydım paraya. 3- Mutluluk Psikolojisi. Mutluluğu satın alma. Ne demek mutluluk hissini satın alma? Şöyle bir şey, mesela erotik yayın izleyen insanlar da Test yapılıyor ve beynin belli görüntüleri ilk kez görüntü dopamin salgıladığı görünüyor. Ama aynı erotik görüntüyü birkaç defa izleyen insanlar da gittikçe düşüyor ilgi ve dopamin miktarı. Dolayısıyla sürekli farklı erotik görüntüler görmek istiyorlar. Aynı şekilde alışveriş yapan insanlar da farklı görüntüler, farklı ürünler görmek istiyor. Mağazadan çıkan insanların Türkiye'de yapıldı bu araştırma 2016 Avrupa yakasında, İstanbul Avrupa yakasında yapıldı. Mağazadan çıkan insanların yüzde 62'si, kadınların daha doğrusu yüzde 62'si ürünü geri vermeye razı satın aldıktan sonra sahip olma duygusu yetiyor ona. Dolayısıyla bir imkan sunulsa satın aldığın arkadaşların gördü, artık telefonu yenisiyle de değiştir, anında yaparsın. Ama bu şöyle bir his, eşitlenme duygusu ki birazdan anlatacağım dopaminin her zaman daha fazla salgılanması. Bu nereye varıyor? Mesela futbol takımı tutuyorsun, maç 1-1 böyle son dakikada 2-1 olan gol geldi mi çok çıldırırsın, çok mutlu olursun. Ama maç 7-1 8. gol geldi umurunda olmaz. Belki de o güzel anda kalkıp tuvalete gitmiş olursun, en güzel anı kaçırırsın sen selam olsun buradan. Ama insanoğlu bir şeyi artık çok fazla absorbe etti mi tadı kaçıyor. Yani aynı çantadan 50 tane var 51. artık adamı mutlu etmiyor. Anlatabiliyor muyum? İki tane aynı marka akıllı telefon bir içine yarar mı? Ama ilk aldığın gün o senin canındır. İkinci gün dopamin azalır, beşinci gün ekrandaki çizik çok umursatmasa da seni artık 10. yılda falan çizilsin kırılsın da yenisini alayım diye bahane uydurmaya başlarsın. Bir başka görüş deniliyor ki markaya bağımlı olmanın sebebi eşitlenme ve sosyal statü hastalığı. Bu da açlıktan geliyor. Yani onda var bende yok. O grubun içine girmem için benim de kesin şundan olması lazım. Böyle Güzel gruplar var. Mesela Volkswagen kullananlar Volkswagen kulüpleri yapıyor. Bayılıyorum. Keşke olsa ben de girsem diye heves ediyorum ama pahalı çantaların, pahalı imajların olduğu, pahalı arabaların olduğu gruplar insanların para ile girdiği böyle ilginç gruplar. Yani saygı duymak zorundasın bir şey diyemezsin. Türk Bükü'nde lahmacun 70 liraydı, İnsanlar diyordu ki niye 70 lira? E giden var çünkü. Lahmacun aslında bu arada 2015 rakamı he. Lahmacun 70 lira değil, lahmacun yine 5 lira. Aradaki fark o bilmem ne biç, dudu dudubiç bilmem ne biçin markası üstüne katıyor. Adam orada diyor ki lahmacundan utanmayın yiyin ya. Neyinden utanayım? 70 lira vermişim danesine. Ama eşitlenme böyle bir şey yüksek sosyete oldum. O çanta var çünkü. O telefon, o araba anahtarları masanın üstüne atıldı. Satıcı ile ilişki diyor Amerika tarafı marka bağımlılığına. Ben burada satıcının gücüne çok inanmıyorum. Hani belki marka, işte Mercedes, BMW gibi Alman markaları arabada böyle bir isim yaratıyor ama dünya birincisi ayan halen Lexus ve Toyota grubudur. Ama bu biraz ben benim katılmadım iş çünkü araba gibi pahalı şeylere belki Ama daha ucuz şeyleri internetten alıyorsun. Artık görmüyorsun ki esnafın suratını veya sıcak ilişkiyi bakkal çok güzel, bakkalla ilişkisi ve dürüstlüğü yüzünden alışveriş yapıyordu. Artık internetten basıyorsun. İnternet o kadar güçlü bir mecra ki işte yemek sepeti üzerinden sipariş verdiğin yerin puanlarına bakıyorsun sadece, umurunda değil nasıl bir şey ürettiği. Millet memnunsa ben de memnun kalırım diyorsun. E, halbuki adamın 5 metrekare bir büfesi var. Koskoca restorondan puan daha iyi, sen orayı seviyorsun. Burada geliyoruz diğer sebebe. Diğer insanların bir markayı yüceltmesi. Başkası bağımlıysa ben de yanarım. Onlar patlarsa ben de patlarım ama onlar beğendiğine göre benim de beğenmem lazım. Bu da birçok markanın alışveriş sitelerini manipüle edecek yorumlar satın almasına. Ekşi sözlükte bile yorum satın alınıyor bugün. Alışveriş siteleri mi yorum satmayacak? Şikayet siteleri nasıl ki parayla şikayetleri yok ediyorsa, alışveriş şirke, e, firmaları da, siteleri de olumlu yorum ekliyor size. Tabii ki bir iki tanesi yapıyordur. Hepsini de şimdi e, zan altına almayalım. Ama e, her yoruma da inanmayın. Yine de başkalarının mutluluğu sizi de mutlu olmaya çeker. Bazı alışveriş merkezlerinde sahte müşteriler vardır o dükkana girip çıkan sürekli. Bu başkalarının fikirleri, mesela zomato gibi e, uygulamalar var mekanları e, puanlayan e, veya booking.com gibi siteler var otelleri puanlayan sizin fikirlerinizi başkalarının fikirliğine göre şekillendiren yapılardır. Markalara böyle bağımlı olursun bir ay önce bile tanımıyorken. Bu aslında hani sosyal medyanın gücü instagramla daha çok ortaya çıktı. Eskiden televizyona reklam verilirken şimdi instagrama veriliyor. Instagram'da sadece bu işi yapan kadınlar ve erkekler var. Yani normalde hiçbir işi yok. Biraz karizmatik 3-5 poz verdi ki sadece selfie'den oluşuyor bütün profili. Hiçbir iş yapmıyor. Bütün yaptığı şey ve manzaralarda poz vermek, ürünlerin reklamını yapmak. Modellik gibi ama herkes olabiliyor bunu. Yeter ki biraz cesur ol. Dolayısıyla Instagram yeni bir reklam ve marka bağımlı, marka satış tanıtım yeri oldu o telefonu kullanıyor elinde. İşte o parfümü sıkarken, ne bileyim orrucu yalarken böyle böyle bir şekilde markanın bağımlılığı da Instagram fenomenliğiyle üretiliyor. Bu niye önemli? Eskiden bir markayı pazara sokmak yıllar alırdı. Televizyon reklamları, gazete reklamları. Şimdi bir, bir iki tane fenomen bul, onlar da zaten bir ay önce yoktu, şimdi varlar. İki tane saçma demet versinler, üç çıplak poz, bitti. Fenomene yapıştırırını yürü gitsin. 3 ay önce olmayan marka 3 ay sonra kapış gider, yok satar. O fenomenin giydiği Jololocco taytları inanılmaz bir dünya markasıdır Türk'ün gözünde. Dünya tanımıyordur ha. Adam işte terfi alır, erkeğe tayt alırlar. Adam da şaşırmaz zaten herkes Jololocco giyiyor. Biz gördük bu yaz erkekler ne hale geldi gariplerim. darıcık darıcık sıkıştılar kısacık pantolonlara. Eskiden e, marka bağımlılığı maaşla sınırlıydı, gelirle sınırlıydı. Kredi kartı onu da açtı. Çek. 24 taksit. Böbreğini satıyor, akıllı telefon alıyor. Nasıl olsa ilk taksiti ben ödeyeceğim, 23'ünü devlet öder. Diyeceksiniz ki 24 taksit olmuyor hocam. Oluyor canım kardeşim. Neler yapıyorlar. Senet bile imzalatıyorlar. Burada internetin gücüne geliyoruz. İnternetin gücünü, algı yönetimi size anlatabilmem için 2018 internet ve mobil kullanıcı istatistiklerini size anlatmam lazım. Şu an ekranda bir tablo görüyorsunuz. Toplam nüfus, dünya nüfusu bu. Bu kadar kişi telefon kullanıyor, 3 milyar yaklaşık ve sosyal medyada 3 milyar, dünyanın yarısı kullanıyor. Siz bunları görürken ben Türkiye'nin istatistiklerini söyleyeyim size. Türkiye'de 82 milyon nüfusun ki 3,5 milyon da Suriyeli falan var 54 milyon internet kullanıyor. 51 milyonu da sosyal medyada ve 59 milyon kişi Cep telefonu kullanıyor. Bakın 54 milyon internet, 51 milyon sosyal medya, 59 milyon cep telefonu. Sosyal medyada aktif olan insan sayısı 44 milyon. Ve geliyoruz işin tepe yerine. Abartıyorsunuz diyeceksiniz ama araştırma şunu gösteriyor. Türk halkı günde 7 saat dolaylı yoldan internette. 2,5 saatini direkt internette ve sosyal medyada geçiriyor. Hocam ben o kadar kullan... Bir kontrol et bakalım o kadar kullanıyor musun? Telefonlar uygulamada geçen zamanı ve veri trafiğini gösteriyor, kullanıyorsun. Ara ara baktığın şey whatsapp, instagram bilmem ne maalesef gününün iki buçuk saatini yiyor. Ve Türkiye'de 2017 yılında 2018 geçişinde 31 milyon insan internetten alışveriş yapmış. Nüfusun neredeyse yarısı internetten çatır çatır alışveriş yapıyor. Eskiden korkuyorduk kredi kartını internete vermeyeyim, artık veriyoruz. Şimdi o internet senin ne alacağına karar veren internet, ne demek? Google ve Facebook, Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın sahibi, Facebook'un da sahibi. Google, senin ulaştığın Android işletim sisteminin ve tarayıcıların, Chrome'un, Chrome'un sahibi. Bütün bunların sahibi olan iki firma, senin hangi reklamları göreceğine, hangi ürünü alacağına karar veriyor. O öne çıkıyor, o daha beğeniliyor. Alışverişte onun indirimleri sana daha önce bildiriliyor. Geçen e, videoda sizde bir deney yapmıştık. E, oturun öylesine, pizza, pizza, pizza deyin, bak aç bilgisayarı, Nasıl görüyorsun pizza reklamları? cep telefonu pizza, sms nasıl geliyor demiştik. İşte o şekilde adamlar senin fikrini değiştiriyor. Mark Zuckerberg mahkemeye düştü. Niye mahkemeye gitti? İtirafı şuydu. Evet işte bazı kullanıcı bilgilerini, bu arada bütün kullanıcı bilgilerini manipüle etmiş olabiliriz. Nasıl? Amerika başkanlık seçiminin sonuçlarını değiştirmiş adam. Düşün, kullanıcı bilgilerini bu amaçla kullandırmış. Amerikanın başkanını değiştiren adam senin alacağın donun markasını akıllı telefonun çantanın markasını mı değiştiremeyecek reklamla? Bazen marka bağımlılığını marka sana zorla yapar. Bunun masum olan versiyonu söyleyeyim sana. 100 liralık bir şey alırsın tam kasaya gelirsin mutlu mesut ödeyip gideceksin. Ah 30 liralık indirim kuponunuz. Ah dersin ne güzel bir sonraki alışverişte kullanabilirsiniz. İşte düşeydin içinden aha, bir sonraki alışverişte. İyi dersin 30 lira kuponu var ya elinde Gariban e, müşteri gidip 30 liralık bir çorap bir şey arar bulur işte ne bileyim e, iç çamaşırı getirir oralarda öyle don 30 lira. Ondan sonra getirir kasaya bu ürün der. Bir sonraki alışverişinde işte 30 lira bedava değil mi? Cık. 200 liralık alışverişe geçerli. Hoppa. Neyse adam bir şekilde yol düşer. 200 liralık alışverişini yapar. Gelir der ki 170 lira değil mi? tabi bu sefer 40 liralık alışveriş kuponu verir. Adam bu kısır döngüde sürekli aynı yerden alışveriş yapar. Bunu sinemalar ve bazı kahve markaları da size yapar. Size bir kart çıkarır. 10 kere bize filme gelirseniz, 10 kahve alırsanız 11. bedava. Ama işte bunu senin yapma ihtiyacın diyelim ki yılda 7. Aa, sen o bedava için 10 kere gidersin. Aslında 3 kere fazla giderek sana verdiği bedavanın parasını defalarca ödemiş olursun. Markaya sadık olursun. Bunun masum olmayanıysa monosodyum glutamat gibi Veya sahte gıda maddeleri, katkıları katarak seni markaya bağımlı yapmaktır. Ya da çocukların izlediği youtube kanallarında, çizgi filmlerin içerisinde aslında çocuklar için olmayan e, bilmem ne bisküvisi, bilmem ne süt gıdalı muhteşem muhteşem şey bunları çocuklara bağımlı hale getirmektir. Hiçbir ambalajlı gıda 14 yaşından küçük bir insan için uygun değildir. Üstü de uygun değildir ama üstü kendi bilinciyle alıyor. Kusura bakmayın ama Ambalajlı gıdalarla savaşım devam edecek ve size bunu diyor ki işte plajlara reklam veriyor, bütün şezlonglar o, bütün işte bakkal, süpermarket tabelaları o marka dondurma Dondurma imajı ama ambalajların üstüne okuyun bakalım dondurma yazıyor mu? Herhangi bir ürünün üstünde dondurma yazıyor mu? Bir ürününde sadece o markanın dondurma ibaresi geçer. Geri kalan da dondurma yazmaz. Öbür tarafta içinde bir gram süt olmayan ürün çocuklara faydalı diye satılır. İçinde katkı maddesi olan bir şey. Çocuğa faydalı olabilir mi? Kendi çocuklarınızı zehirlemeyin. Markaya kendisi bağımlı oluyor çocuk. O şekeri emmeden uyuyamıyor. E sen 4 yaşında dayıyorsun ağzına çikiliteyi, dayıyorsun ağzına lollöpü. Lü e çocuk lollöp lü hastası, şeker hastası oluyor. Sonra bu çocuk nasıl bu kadar sağlıksız büyüdü, nasıl bu kadar psikopat oldu. Ve son olarak tacizle marka bağımlılığı var. Spor salonuna gidersin, adam 10 yıl boyunca seni arar. Kampanyamız var ne olur gelin, yalvarırım gelin. Bunlar da manyak ruh hastası marka bağımlılıkları. Şimdi size sorum şu, bir, bir iki sorum var. Birincisi, Türkiye'de en güvendiğiniz ya da güvenmediğiniz marka hangisidir? Aşağı yazın beni bağlamaz, bana göre boş. İkincisi de, bir markada sizi ona güvenilir, bağımlı yapan şey nedir? Fiyatı mı, ürün çeşitliliği mi, kalitesi mi, size kattığı prestij mi? Ben Önök Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.